Hepinize saygı dolusu, sevgiler. Radyomuz yayın görevlisi Deniz Özen arkadaşımla birlikte, Radyo Havan'da Z raporunda yine birlikteyiz. Gündem çok yoğun, oldukça da hızlı gelişmeler var. Bugünkü programımızda klasik bir sonraki ayın mali ve sekrekar takvimi üzerine duracağız. Kamuoyunda torba yasa diye bilinen 6111 sayılı yasayla ilgili olarak Özellikle stok düzeltimleri ve kasa düzeltimleri üzerinde oldukça hafta başından itibaren geçen haftadan itibaren yoğun sorular geldi ezacı dostlarımızdan. ezacı dostlarımızın muhasebe müşavirlik işlemlerini yürüten serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir arkadaşlarımızdan bu sorulara yanıt vermeye çalışacağız. Ve belirttiğim gibi ağırlıklı olarak stok düzeltimleri üzerinde eczanelerin kanayan yarası, Bunun üzerindeki işlemleri olabildiğince teknik ayrıntıdan uzak, basit olarak aktarmaya çalışacağız. Bir kez daha tüm dinleyenleri dostça selamlıyoruz. Programımızın amacına ulaşmasını ve katkı sağlamasını, yararlı olmasını canı gönülden diliyoruz. Sevgili dostlar, 6 Mayıs 2011'de 6111 sayılı kanunla ilgili olarak İki ol tebliğ yayınlandı resmi gazetede 27.926 sayılı resmi gazetede ve bir önceki tebliğdeki süreler bir ay uzatıldı yani başvurular ve bunlarla ilgili yükümlülükler 30 Nisan sondu 30 Nisan tatile geldiği için 2 Mayıs son gündü bu süre 31 Mayıs 2011 tarihine kadar uzatılmıştır. Dolayısıyla önümüzdeki hafta 31 Mayıs 2010 tarihi süre sonudur ve bununla ilgili olarak da bunu hatırlattıktan sonra yine aradan sonra bu programa devam edeceğiz. Şimdi araya kadar olan programımızı şu şekilde planladık biz. Genel hatlarıyla Mali ve SKK takvimi üzerine durduktan sonra konu başlıklarını ağırlıklı vereceğiz. Müzik arasından sonra... Stok düzeltimini tamamen stok düzeltimine ayıracağız. Olabildiğince e, teknik ayrıntıya girmeden. Haziran 2011 takvimi şu şekilde özetlenebilir. 23 Haziran Perşembe Mayıs ayına ait muhtasar beyannamelerinin verilmesi. Yine Mayıs ayına ait Sosyal Güvenlik Kurumu bildirgelerinin gönderilmesi. 24 Haziran Cuma. Mayıs ayı KDV beyannamelerinin verilmesi, 27 Haziran Pazartesi Mayıs dönemine ait KDV muhtasar beyannamelerinin ödemelerinin yapılması, 30 Haziran 2011 Perşembe yine Mayıs dönemine ait Sosyal Güvenlik Kurumu ödemelerinin yapılması, Tavuk eden primlerin ödemelerinin yapılması, yine 30 Haziran 2011 Sanayi ve Ticaret Odası Yıllık Bunzan ve Nisbe Aydatlarının birinci taksitinin ödemesi, Ve Mayıs ayına ait B.A.B.S. formlarının verilmesi diye özetleyebiliriz. Bu ayın yani Mayıs'ın kalan sürelerine dikkat ettiğimiz zaman 27 Mayıs'ta Nisan dönemine ait KDV muhtasar beyannamelerin ödemelerinin yapılması yine B.A.B.S. formlarının verilmesi burada Bizi dinleyen hem meslek mensubu arkadaşlarımıza hem de eczacı dostlarımıza bir hatırlatma daha yapalım. Mayıs ayı vergi levalarının tasdik edilmesi ayı idi. Bilindiği üzere vergi usul kanunu genel tebliği ile vergi levalarının tasdik edilme işlemi yani fiili tasdik edilme işlemi elektronik ortamda gerçekleşecek. Bu ne demektir? Gelir vergisi beyannameleri için gelir vergisi beyannamelerinin, kurumlar vergisi beyan, mükellefleri için kurumlar vergisi beyannamelerinin vergi idaresine elektronik ortamda verilmesinden itibaren vergi lavası üretme yani vergi lavası hazırlanma veya vergi lavası çıktısının alınması bölümüne geliniyor ekranda. Vergi lavası üretlenildiği zaman en son verilen somut konuşmak gerekirse... 2011'deyiz. En son verilen beyan 2010, 2010, 2009 ve 2008'in daha önce elektronik ortamında verilen beyannamelerinden matrah ve tahakkük eden vergiler oluşturuluyor ve bu şekilde çıktı alınma imkanı var. Bu konuda hatırlatmış olalım sevgili dostlar. Program başında belirtmiş olduğumuz üzere ağırlıklı konumuz 6111 sayılı kanunla ilgili yani kamuoyunda torba yasa ile ilgili konuşacağımızdan bahsetmiştik. Bunu çok uzun konuştuk. Oldukça da faydalı oldu. Fakat zaman zaman gerek yazılı basında yazdığımız makaleler gerek elektronik ortamda yapmış olduğumuz sürküler odamızın web sayfasında yayınlandı. Örnek ilk tebliğ 12 Mart'ta çıktığında biz 12 Mart Cumartesi günü çıktığında pazartesi günü Biz konuyla ilgili olarak sürkümüzü yayınladık ve odamızın sayfasında yerini aldı. 9 sayfalık e, metinde stok düzeltmelerine yer verdik ve bunlar nasıl yapılacaklarını ayrıntılı şekilde aktardık. Yani 12 Mart 2011'de 27.872 sayılı resmi gazetede bir nolu tebliğ yayınlandı. Cumartesi günü bizim odamızın Ezracılar Odası'nın web sayfasında Konuyla ilgili bizim sürkümüz stok düzeltmelerinin ne şekilde yapılacağını. Yine bu tarihten itibaren Mart, Nisan ve bu programımızda konuyu ayrıntılı işledik. İyi de oldu. Gerek yazılı basında yazdıklarımız, gerek radyo programında söylediklerimiz konunun daha basit anlaşılmasını sağladı. Çünkü konu yaklaşık 103 sayfa tebliğ. 200 küsur maddeden oluşuyor kanun. Karışık konuyu biz olabildiğince basite indirgemeye çalıştık. Şimdi Mayıs'ın ilk haftasında 6 Mayıs 2011'de 6111 sayılı yasa ile ilgili olarak İki Serinoğlu tebliğ yayınlandı. Bu tebliğin temel karakteristik özelliği 30 Nisan'daki sürenin 31 Mayıs'a uzatılmasıydı. Bununla ilgili başka bir iki daha ayrıntı var ama biz ağırlıklı olarak bu kısmı üzerinde duralım. Aradan sonraki kısmı tamamıyla stok düzeltmesine ayıracağımızı söyledik. Stok düzeltmesine girmeden önce bir iki bir şey söyleyelim. Önce ezacı dostlarımızın ifade etmek istedikleri fakat yanlış ifade ettikleri bir konuyu düzeltelim bir kere ağırlıklı olarak eczacı dostlarımızın stok fazlalığı değil stok eksikliği var bu ne anlama geliyor önce onu açıklayalım rafımızda 100 bin TL'lik ilacımız var halbuki defterlerimizde 200 bin TL gözüküyor bu durum stok fazlalığı olarak ifade ediliyor tam tersi stok eksikliğidir önce bunu düzeltelim bu ne demektir Herhangi bir gerekçeyle yılların birikimi, kar düşmeler, KDV düşmesi, miyadı, döş, miyadı geçmiş ilaçlar, iskontolar ve benzeri birçok parametreden bu eksik stok dediğimiz eczane stokları oluştu. Rafında 10 lira bulunan eczacının, 10 liralık ilaç bulunan eczacının defter kayıtlarında ilaç bir misli, bir mislinden daha fazla olacak şekilde, yani yüzde yüzden fazla olacak şekilde yer aldı. Bunun pratikteki karşılığı şudur. İlaç, eczacının rafında değil. Peki, basit anlamda ne şekilde ifade edilir? Bu ilaç yok, satılmıştır, kullanılmıştır. İşte 6111 sayılı yasa, eczacının rafında olmayan, Bizim stok eksikliği, eczacı dostlarımızın stok fazlalığı olarak ifade ettikleri tutarı kayıtlardan çıkıp kayıtlarla fiili durumu gerçekleştirmek gerekir. Bu işlemin nasıl yapılacağını kısa bir müzik arasından sonra devam edeceğiz. Radyo Havan'da Z raporu kaldığımız yerden devam edecek. Kısa bir ara sevgili dostlar, saygıdeğer dinleyiciler. Bu dünya, başka dünya Zaman yorma kendini Bırak aksın saattek gireni Dusz, Dusz, Dusz, Dusz, Dusz, Dusz, A B top ne kalem je teraz sam Dostlar, Radyo Havan'da Z raporu kaldığımız yerden devam ediyor. Bu bölümde kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan emtianın 6111 sayılı torba yasadaki durumunu ve nasıl düzeltileceğinden bahsedeceğiz. Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan emtia, biz buna eksik stok diyoruz. Örnek, eczanenin rafında 100 TL'lik ilaç var. Fakat kayıtlarda 200 TL gözüküyor. Bu durumda 100 TL kayıtlarda var, fiiliyatta yok. Bu 100 TL'nin kayıtlardan çıkartılması lazım. Bu çıkartılma işlemi şu şekilde yapılır. 1- Mevcut emtianın satış faturası düzenlenir. Birinci ayağımız demek ki kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan emtianın satış faturası düzenlenir. Bu faturanın şekil şartlarına, alıcılar kısmına, muhtelif alıcılar, açıklama kısmına da 6111 sayılı kanunun 11'e 1 maddesi çerçevesinde düzenlenmiştir ibaresi yazılır. Tekrar ediyorum, muhtelif alıcılar, açıklama kısmına da 6111 sayılı kanunun 11'e 1 maddesi çerçevesinde düzenlenmiştir ibaresi yazılır. Fatura tanzim edildikten sonra yine normal satış işleminde gerçekleştiği üzere hesaplanan KDV yani KDV'si hesaplanır ve bildiğimiz klasik anlamdaki fatura düzeni içeriği neyse aynı şekilde oluşturulur. Tek düzen muhasebe sistemi uygulama genel tebliğinde 600 yurt içi satışlar yani satış işlemidir. 6111 sayılı kanunun 11. bir maddesi gereği diye kayıtlara alınır. Yine bununla ilgili olarak hesaplanan KDV de aynı şekilde hesaplanan KDV olarak kayıtlara aktarılır. Eğer bahse konu kıymetin daha önceki satış işleminden elde edilen örnek bir senet alınmışsa yani bu biliniyorsa aynı türdeki bilinen değer ifadeyle ya da bankaya parası yatmış ise ya da kasada nakit olarak alınmışsa bütün bu işlemlerin karşılığı olarak da borçlu hesaba bu tutar yazılır sevgili dostlar. Yine bize çok sorulan bir soruyu peki bunun karlılığı nedir? Kar oranı nedir? diye sorulan soruya biz ilgili tebliğin 3 değer tespiti bölümünü hatırlatıyoruz. Tebliğ de gayri safi kar oranının yasal kayıtlardan tespit edilemediği hallerde tekrar ediyorum gayri safi kar oranının yasal kayıtlardan tespit edilemediği hallerde mükellefin bağlı olduğu meslek odalarının belirleyeceği oranlar esas alınacaktır bu zaman zaman yanlış anlaşıldı sanki ilaçla ilgili örnek vermek gerekirse ilaçla ilgili kar adlerinin meslek odalarınınca belirleneceği şeklinde algılandı. Burada kanun koyucunun yapmış olduğu düzenleme uygun düzenlenen bir sayılı tebliğde kar oranının yasal kayıtlardan bellemediği hallerden bahseder. Halbuki ilaç bir emtia olarak kar oranı bellidir. Her işletmenin de kendi karlılığı bellidir. Dolayısıyla ilaçsa söz konusu konumuz ilaç olduğuna göre ilacın Kar oranının tespit edilemediği bir hal söz konusu değildir. Dolayısıyla bununla ilgili olarak meslek örgütlerinden meslek odalarından bir ilaç karlılığı diye bir şey istenmesi söz konusu değildir. Bu bilgiyi verdikten sonra bunun ay sonunda ki biraz önce takvimde belirttiğimiz üzere BS formu dediğimiz yani satış formu elektronik ortamda verilen formda bunu ne şekilde beyan edeceğiz Söz konusu bildirim işlemi BSE formunda soyadı adı bölümüne yani kime satıldığı bölümüne muhtelif alıcılar 611 sayılı kanun madde 11'e 1 şeklinde yazıyoruz. Vergi kimlik numarası yerine 10 adet 4 rakamı yazıyoruz. Yani 4 4 4 4 4 4 4, 4, 4, 4. Yani 433 düşünmek gerekirse dört tane dört, üç tane dört, üç tane dört olmak üzere toplam on adet dört rakamını yazarak bse bildirim formunda yapıyor yazıyoruz. Burada muhasebe kayıtlarını söyle söylerken söylemişken meslek mensuplarına bu işin bir maliyeti de hatırlatmakta fayda var. Yani satışlara intikal ettirilen tutar. Yurt içi satışlar hesabı olarak satışlara intikal ettiren tutar. Maliyet tutarı da satılan malın maliyetine intikal ettirilerek aradaki fark olağan dışı gelir ve e, olağan e, 690 dönem karı ve zararı hesabına aktarılırı söylemek gerekir sevgili dostlar. Bir hatırlatma yaparak programımızı tamamlayalım. İki serinoğlu yani torba yasayla ilgili iki serinoğlu tebliğ 6 Mayıs 2011 tarihinde yayınlandı. 27.926 sayılı gazetede. Bir önceki tebliğdeki süreler yani 30 Nisan olan süreler 30 Mayıs, 31 Mayıs olacak şekilde düzeltildi. Yine bir hatırlatma daha yapalım. Burada ödeme yani taksitlerin bir ay uzatılması söz konusu değil. İlk taksit Önceki dönemde Mayıs'tı Haziran'a kaymış oldu. Tekrar ediyorum ilk taksit dönemi uzatılmıştır diye değerlendirebiliriz bunu. Sevgili yazıcı dostlar ve yazıcı dostlarımızın muhasebe müşavirlik işlemlerini yürüten serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşahir meslektaşlarımız. Radyo Havan'da biz rap, birze raporunun daha sonuna geldik. Alışla geldiği üzere Hazırlanda Zerap Haziran'daki Zero raporunda buluşmak üzere Haziran'da yapılacak seçimlerin ülkemizin ekonomik ve siyasi ülkemize ekonomik ve siyasi anlamda kazanımlar getirmesini, yarınlara mutlu, aydınlık ve bir Türkiye içerisinde bakmamızı sağlamasını diliyorum. Her zaman olduğu üzere dostça kalın, hoşça kalın, sağlıcakla kalın diyoruz. Deniz Özen arkadaşımla birlikte hepinize saygılarımızı, sevgilerimizi sunuyoruz. Saygılar, sevgiler, bütün iyilikler, güzellikler sizlerle olsun sevgili dostlar. Hazırlayan ve sunan